Vehbi efendi, iyi yar ara bul diyor. Yürü dil mülküne vehbi bir kumandan arabul. Ne Ve kazandın fani dünya bu cihana geleli. Yürü dil mülküne vehbi bir kumandan arabul. Ey yar, iyi yar ara bul. Dost ara bul. Daima düşünen, daima sorgulayan, daima kendinde kusur arayan.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 duan eksik etme. Duanın kabul olacağına dair size teminat verebilirim. Eğer bana kirli, affedilmeyen bir gönül getir filan dersem o zaman da şöyle bir gönül getirebilirsiniz. Bu dün, evvelki gün, daha evvelki gün işlediği günahlar unutmuş. Hiç günah işlememiş gibi oturup kalkıyor. Böyle bir tavrı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 bir artırma talebinde bulunabilirsin. İşte o Helmin Mesid yolcusunun usulüdür diyelim. Üslubu demek belki daha uygun. Ama işte ben sana kulluk yapıyorum. Beni cennetine koy böyle. İşte orada evet i mutlu mutlu bana Şöyle köşkler ver, böyle villalar ver filan. Veya dünyada evlad iyi ver, çoluk çocuk ver.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 Onun için bu meslekte esasen yani Hazreti Bediüzzaman'ın yolunda insanlar Allah'tan Allah istemeliler. Onur rızası istemerler Sorumluluklarını o emrettiği için yapmalar Ve öyle neticeleri nazar itibarı almamalılar. Sadece hoşnutluğunu demeliler. Öbür tarafta Cenab-ı Hak mükafatlandırır onları. Fani bir surette o büyük taleplerini bu dünyada yiyip bitirmemeliler veya faniyatu zailata taleplerini bağlamamalar. Çünkü o zaman Cenab-ı Hakk'ın teveccühüyle, iltifatıyla genişçe rütbe edeceği şeyleri kendi arzuları, istekleri, ufukları, ihataları itibariyle daraltmış olurlar. Sen desen ki Allah'ım bana kürey arz genişliğinde bir cennet ver. İçinde de 1 milyon ermek olsun. 1 milyon çoluk çocuk olsun orada.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 Meseleyi onlara bağlı götürmek lazım. İsabet ondadır, genişlik ondadır. Kur'an-ı Kerim'de dualarda Allahümme kullanmaz. Bir veya iki yerde sadece kafirlerin başlarına istersen başımıza bela getir deme yerinde kullanılır. O tabir, Allahümme tabir. Çünkü o celali bir tecellinin esasıdır. O vahidi bir tecellinin esasıdır. Lafzı celale havale edilmez o mesele.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 beyni ve beyne hatayaye ki mabat beyne meshk ve magrib Allah menaqni min el hataye kema yunaqqas thobl abyad min el danas wasilni bil buyuruyor yani Allah'ım hatalarımla benim aramı magrib meşrik arası bu esas iki kutup demektir yani magrib de sonsuz meshk de sonsuz iki kut arasındaki enginlik ölçüsünde genişlet diyor